Merhaba. Merhaba. Banucuğum bugün şu şeyi konuşalım mı? Virüslerin neler olduğu, nerelere doğru gidiyordu virüs yazarlarının yeni taktiklerini, yeni tekniklerini. Bence de evet konuşalım. Çünkü bu ıı, adamlar o kadar hızlı çalışıyor ki kafaları. Biz en son virüslerle ilgili konuşmamızın üzerinden belki yeni